450 numaralı konu, savaşa gitmeyip yerine adam göndermek, evet, Saadın kızı Meymün Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, savaşa gitmeyip de para vererek başkasını savaşa gönderen hakkında bana fetva ver, ecir onun mudur, yoksa gidenin midir, diye sordu, Hazreti Peygamber, o malının ecrini alır, giden de niyetine göre ecrini alır, buyurdu.